Mutluluk Mutluluk, herkesin özlediği bir sevgili ve uğrunda her fedakarlığa katlanılan yüce bir gayedir. İnsanlar arasında mes'ud olmak istemeyen tek fert yok gibidir. Ama saadet nedir? İşte zorlardan zor bir mesele. Yunan'a göre o aşk ve sevda, Sezar'a göre nam ve şöhret, Firavuna göre iktidar ve mevki, Karun'a göre de yığın yığın servet ve hazinelere sahip bulunmaktır. Oysa ki bunlardan hiçbiri ne gerçek saadet ne de onun vesilelerinden biridir. Hakiki mutluluğu bu yollarla arayanlar hep aldanmış ve hüsrana uğramışlardır. Gerçek saadet, insan zihninin dağınıklık ve perişaniyetten kurtulması, insan kalbinin itminan ve istirahata ermesinden ibarettir. Onu deniz kenarlarında, dağ başlarında, tenha koruluk ve koylarda arayanlar hep yanılmışlardır. Vaka bu türlü yollardan başkasıyla ruhunu dinlendirmesini bilmeyen avam için bunlar da birer vesile sayılabilirler. Ama gerçek huzur ve saadet için ne zaman ne de zemine ihtiyaç vardır. O her yerde insanla beraber ve O'nun iç aydınlığına, O'nun hür iradesine tevdi edilmiş mukaddes bir sevgilidir. Her insan istediği zaman kanatlanan ruhuyla kalbinin sonsuz iklimlerine doğru açılıp temaşasına doyamayacağı alemlere ulaşarak özlenen mutluluğu elde edebilir. Hele kalp hazinesi tertemiz fikirlerle donatılmış ve lebriz edilmişse… Boysun dediği gibi, ruhunun derinliklerinde böyle bir mihrabı olan insan ne bahtiyardır. Evet, mesud olabilmek için önce ruhun iyice teçhiz edilmesi, gönlün pak ve temiz fikirlerle donatılması, sonra geçmişin kanatlandırıcı hatıralarıyla, geleceğin isabetli ve makul ümitlerinin yan yana mütalaa edilmesi lazımdır ki, bu sayede fenalıklara karşı konulabilsin. Şehevi hisleri frenleyip yükseltici duyguları da takviye ederek yaşanan hayatın her lahzasını faziletli kılmak mümkün olabilsin. Zaten ahlaki hayatın yegane düsturu da fazilettir. Aradığımız saadetse asla faziletten ayrı düşünülmeyen ve bir bakıma onun neticesi ve mükafatıdır. Ruhu kanatlandırıp pervaz ettirecek ve kalbi daima canlı tutacak tek şey, yaratıcının hoşnutluğu düşüncesidir. Böyle bir fazilet düşüncesi olmadan mutluluktan bahis açmak abestir ve manasızdır. Bezmimize saadet mührünü basan müstesna varlık, şu hasletleriyle hem faziletli hem de mutluydu. O, o kadar azimli ve kararlıydı ki, yüce yaratıcının, tasvibinden geçmeyen hiçbir şeye, bütün hayatı boyunca bir kere olsun hüsnü kabul göstermemişti. O kadar dürüstü ki, en ehemmiyetsiz şeylerde dahi kimseye haksızlık etmemişti. O kadar yüce alemlere tutkun ve o denli ulvi tecellilere doymuştu ki, hiçbir zaman lezzeti fazilete tercih etmemişti. Öyle üstün bir idrak ve kavrayışa sahipti ki, bir kere olsun iyi kötüden tefrik hususunda tereddüde düşmemişti. İnsanların fikirlerine karşı hep hürmetkar kalmıştı ama onlardan nasihat almaya hiç ihtiyaç hissetmemişti. En anlaşılmaz meseleleri gayet rahatlıkla halleder, bir solukta gaflet ve dalalette olanları fazilet ve şerefe yükseltirdi. İfadelerinde akıl ve hikmet omuz omuzaydı makul ve doğru bildiklerinde fevkalade sebat gösterirdi. O kadar muttakiydi ki, tavır ve davranışlarındaki berraklık, muamelesindeki yumuşaklık ve duruluk melekleri gıptaya sevk edecek kadar zarifti. Böbürlenmeler, fahirlenmeler, bir kerecik olsun onun yakıcı ve eritici ikliminde görünme imkanını bulamamışlardı şahsi ile alakalı bütün ayıplamalara karşı mukabele etmek sizin tahammül eder ve insanları suçlamaktan fevkalade uzak bulunurdu. Korkaklık, semtine sokulamamış, vesvese ve tereddütlerle hiç mi hiç tanışmamıştı. Kavim ve kabilesi karşısında nasıl yılgınlık göstermemişse, dünya dünyayla hesaplaştığı zamanda aynı şekilde polat gibi olmasını bilmişti. Odası, yatağı Elbisesi ve yiyeceği şeyler gayet sade ve fakirceydi. Ve o, içinde yaşadığı toplumun herhangi bir ferdi görünümündeydi. Dostluğunda menendi olmayacak kadar sebatkar ve muhkem, vefasında herkesi minnet altında bırakacak kadar civan mertti. O, bunlarla serfiraz ve faziletliydi. Faziletli olduğu kadar da gönlü huzur içinde ve mutluydu onun vicdanı kadar saf ve duru bir vicdana sahip olmak için faziletin rükünleri sayılan bu şeylerde onu örnek almak ve ruhumuzun rengini aksettiren bu düşüncelerin kirlenip bozulmasına meydan vermemek lazımdır. Evet, bu türlü yüce hasetlerin hepsine sahip çıkmak bizi faziletli kılacak, dolayısıyla da bizlere gerçek mutluluğun kapılarını açacaktır. Aksine, bu vadide gösterilecek herhangi bir kusursa, fazilet dünyamızda meydana gelmiş bir yırtık, dolayısıyla da saadetimizi bulandıran bir keyfiyet olacaktır. Nasıl ki suyu saf ve temiz tutmanın tek çaresi, onun içine bir şey atmamak ve bulandırıcı şeylerden uzak bulundurmaktır, öyle de ruhun huzur ve mutluluğu bir an olsun onu faziletten mahrum bırakmamaya bağlıdır.